for the day than you did yesterday? I know I don't. That's why Triple X. The Americano, the Americano. Now this is a team I could work with. Do you ride, ride, ride in my in my let yeah, the back way? Rollin' through the streets, LA, girl, do you wanna ride, ride, ride in my fallin', in my fallin'? We can turn my up radio, we ain't got no Man. place to go, girl, do you the wanna she wanna ride, for she wanna slide, for show we gettin' saucy, show we gettin' high Pull up, swaggin', hop out the wagon, suckers gon' hate you, but the ladies wanna rag What you say, what you say, what you say, whole team faded like John with the J Cradle to the grave and watch to the bank. Millions in the bank and the hundreds in the safe. Ain't nothing to a G, baby. Foreign sitting low, climb out the V, baby. Ain't nothing to a G, baby. Foreign sitting low, climb out the V, baby. Do you wanna ride, ride, ride in my Ferrari, in my Ferrari? Let the top back all the way, rollin' through the streets of LA. Yeah. Do you wanna ride? No place to go. It feels like Saturday. Every day. I'm smoking loud and feeling so high. Back all the way, rolling through the streets of LA. Yeah, do you wanna buy? Ride, ride, ride in my fallin', in my fallin'? We can turn up the radio. We ain't got no place to go. Do you wanna buy You should bring. in God no place to go Merhaba 94.9 ben Melis Behlil Ben Yeşimburum. Bu haftaki programımızı The Americans'ten In My Foreign adlı parçayla açtık. Bu hafta gösterime giren filmlerden Triple X, The Return of Zander Cage, Yeni Nesil Ajan Zander Cage'in Dönüşü filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet, aynı zamanda haftanın büyük bütçeli aksiyon filmi ve Van Diesel'ın yeniden Yeni Nesil Ajan olarak beyaz perdelere döndüğü film. Ee, Bu haftanın yeni filmlerini tanıtacağız size birazdan vizyona giren ama... ...öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Her hafta olduğu gibi Açık Radyo'nun telefon numarası... ...212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise... ...sinefiller.gmail.com Ayrıca bu haftaki program destekçimiz İknur Birse'le de çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta 5 yeni vizyon filmimiz var... Ee... Yeni nesil ajanı söyledik. Biraz zayıf daha önceki haftalara göre. Ama bunların arasında e, yılın uluslararası iddialı filmlerinden biri var. İran'dan geliyor. Satıcı Faroşan ne? Ünlü İranlı yönetmen Asgar Farhadi'nin son filmi bu da. Bu e... da. Yani bütün sene boyunca festivallerde en çok konuşulan filmlerden biri oldu. Ee, aynı zamanda Oscar'larda da en iyi yabancı dilde film kategorisindeki son beş aday arasına kalmayı da başardı. Evet Asgar Farhadi zaten bu ödülü daha önce almıştı. Ee, Bir ayrılık ile. Ayrılık e, iki önceki filmiydi. E, film premierini Kanda yaptığı başrollerde Şahap Hüseyin'i e, ferhane yaptı. ...Ali Dosti, Baba Karimi ve Minan Sadati var. Ve Kandaki e, premierin ardından orada hem e, Şahap Hüseyin'e en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırdı film... ...hem de en iyi senaryo ödülünü aldı. Tahran'da genç bir çiftin öyküsünü anlatıyor. E, oturdukları apartman dairesi hasar görünce e, terasta ayrı başka bir yere taşınmak zorunda kalıyorlar. E, fakat bir olay oluyor, travmatik bir olay geliyor başlarına ve bütün hayatları değişiyor bundan sonra. Bununla nasıl başa çıktıklarına dair bir hikayeyi anlatıyor Farhadi. Zaten senarist olarak yani yönetmen olarak da e, tabii ki çok başarılı ama senaryolarının e, gücü de hep kabul edilen bir şey. Satıcı'da da durum pek farklı değil. Evet, e, haftanın genel olarak e, tavsiye ettiğimiz filmi Satıcı Forushande bugün itibariyle vizyonda. E, Onun dışında bir de aslında e, hafta içinde vizyona girmiş olan da bir film var. E, o da senenin beklenen popüler yerli yapımlarından Vezir Parmağı. E, Mahsun Kırmızıgül'ün son filmi. Evet Vezir Parmağı çarşamba günü gösterime girdi. E, Mahsun Kırmızıgül ayrıca oyuncular arasında da yer alıyor. Senaryoda ve müziklerde de imzası var. Diğer oyuncular arasında Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Ece Uslu, Yasemin Yalçın, Pekera Çıkalın, Gülben Ergen. ...gibi pek çok pek çok isim yer almakta. Bir dönem filmi... ...Osmanlı zamanında geçen bir hikaye... ...bir yandan da bir komedi... ...hatta epey bir belaltı... ...unsurları içeren... ...bir komedi. Beş hamal... ...savaşa katılmak üzere... ...yola çıkıyorlar Osmanlı'nın... ...farklı noktalarından... ...fakat bilmiyorlar ki aslında savaşa değil... ...eşlerini savaşta kaybetmiş... ...kadınlarla evlendirilmeye... ...yola çıkartılmışlar. Onların maceraları. Evet, bir de programımızın girişinde müziklerinden birini çaldığımız Zender Cage var. O da haftanın işte bol aksiyonlu, büyük bütçeli... E Ajan e, filmi. E, DJ Caruso yönetmiş. Başrollerinde Zendaya Cage rolünde yine Efendi Diesel. Ona yan rollerde Donny Yen, Deepika Padukone, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev ve Tony Collett gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca Neymar'ın da sinema premieriymiş bu. E, böyle bir futbolcu. Uluslararası kadro toplanmış. E, öncelikle hatırlatalım 2002 yılında Triple X Yeni Nesil Ajan filmiyle e, Vin Diesel'ın da aslında ...star olmasını sağlayan filmlerden biriydi. Ardından 2005'te bir devam filme geldi fakat onda Zander Cage karakteri yoktu ve Vin Diesel oynamıyordu. E, o yüzden bu aslında 15 seneden sonra bir dönüş sayılır. E, Zander Cage karakteri de e, ekstrem sporlarla uğraşan bir kişi... Ee, ve bir şekilde ajan yapılıyor bu özelliklerinden de faydalanmak üzere. O yüzden bol aksiyonlu dediğimiz gibi bol e, dublörlük sahneler içeren havalarda uçulan işte kaykaylarla arabalar üstünden atlanan e, pek çok aksiyon barındırıyor. Bu sefer de e, karşısında e, bir e, silahı çok tehlikeli bir silahı eline geçirmeye çalışan tehlikeli bir ekip var. Döneyen de e, kötü adamların başında geliyor. Kendisi e, ipman filmleriyle tanınsa da en çok son aylarda Rogue One'daki e, artık kültleşen e, Jedi değil ama i̇şte, işte, Jedi. proto Jedi, <gülüyor> ya da Jedi bekçisi <gülüyor> diyebiliriz e, karakteriyle e, gönüllerde taht kurdu. Ee, mesela yine ekibe yeni eklenenlerden Deepika Padukone de Bollywood'un en tanınan kadın starlarından biri. Onun da ilk Hollywood filmi bu. Bu aralar Hindistan'dan, e, Bollywood'dan özellikle Amerika'ya hem televizyona hem sinemaya ciddi bir e, göç olduğunu söyleyebiliriz. Bence bu yine, e, bir süredir devam eden bir e, trend zaten. Trump'ın başkanlığı sonrası ne olacak çok merak ediyorum. Evet. Vize meseleleri zaman zaman zorunlu oluyor çünkü. Daha önce de söylemiştik Şahrukan'ı e, şeyde sınırda çok tuttukları e, vaki e, dünyanın en büyük yıldızı diyebiliriz neredeyse. Bollywood üzerinden. Dolayısıyla ilginç günler göreceğiz Amerika'da önümüzdeki zamanlarda. Evet bunu demişken deminki satıcıya da dönüp e, orada da mesela Oscar ödül töreni yaklaşıyor. Zaten adaylıklar açıklandı ve konuşacağız bol bol ama e, ekibin Amerika'ya girmesinde problem çıkabilir bir. Bir de zaten ekipten e, törenlere katılmayacağını duyuranlar var. Bu e, son vize meseleleri yüzünden e, bununla uğraşmayı reddettiklerini ve bu e, işte belli ülkelerden e, gelen ziyaretçilerin ülkeye, ABD'ye alınmaması e, politikasını protesto etmek üzere Oscar'lara katılmayacağını belirtenler var ekip. Mesela en son e, yine Oscar'larda adı çok anılan Lion filminin. ...genç küçük oyuncusuna vize vermedi... ...Amerika Sundance Film Festivali'ne gelemedi... Ee, ...yani Oscar'da bir sürü adaylığınız var ama... ...hani başrol oyuncularınızdan birini getiremiyorsunuz... ...gibi durumlar söz konusu... ...evet... ...iki filmimiz kaldı... ...bahsedeceğimiz kısaca... ...biri bir gerilim filmi... ...Shut In içeride... ...yönetmen Ferran Blackburn... ...başrollerde Naomi Watts, Jacob Tremblay ve Oliver Platt yer alıyorlar... Jacob Tremblay'ın adı tanıdık geldiyse... ...geçen seneki Room filmindeki küçük e, oyuncuydu kendisi. Biraz büyümüş. Biraz. Bir Birazcık. iki sene kadar büyümüş. Ee, burada da Naomi Watson canlandırdığı... E, ...dul bir çocuk psikoloğunun... ...hastasını canlandırıyor Trambley. Naomi Watson karakteri de eşini bir trafik kazasında kaybetmiş... ...ve aynı kazada yarı bitkisel hayata girmiş olan üvey oğluna bakıyor. Amerika'nın kuzey doğusunda New England'da kırsal bir bölgede yaşıyor. Bir yandan işte çocuklara psikologluk yaparken bir... Gelen küçük çocuk da... E, Annesini kaybetmiş küçük bir çocuk. Evet ona özellikle bir yakınlık duyuyor hatta ona bakmaya karar veriyor fakat çocuk birden ortadan kayboluyor. Ve oralar tabii çok soğuk olduğu için e, çocuğun dışarılarda hayatta kalamayacağına karar veriyor. Polis ölmüş olduğunu kabul ediyorlar fakat garip şeyler olmaya başlıyor bunun üzerine. Evet, ee, bu tarz filmler genelde böyle non-name isimsiz ee, oyuncularla kadrosu oluşturuyor. Bu sefer oldukça iddialı bir kadrosu olduğunu söylememiz lazım. Naomi Watson karakterinin etrafında örülen haftanın gerilim ee, korku filmi. Evet, buna rağmen eleştirilerin pek de parlak olmadığını da yanında belirtelim. Bir de küçük dinleyicilerimiz için bir animasyon canlandırma filmimiz var bu hafta. The Dragon Spell, Cesur Kahraman Ejder Büyüsü. Ee, Türkçe e, vizyona girecek dublajlı olarak e, seslendirenler Fatih Özkul, Ali Hekimoğlu, Işıl Kılıç ile Mazlum Kiper. Ee, burada... İşte birçok maceralara meraklı küçük bir çocuğun hikayesi. Niki adında kahraman bir ejderha avcısı olmak istiyor, hayali bu. Ee, ancak e, onların ülkelerine musallat olan son ejder yıllar önce avlanmış. Hani artık eee ejderhaların var olmadığı, ejderhaların var olmadığı düşünüyor. E, ama Niki bir gün yarasa arkadaşı Edi ile yanlışlıkla sihirli bir dünyaya geçiyor ve geri dönemiyor. E, ve beraber eve dönme maceraları Ve eşler ejderhalarla olan ilişkilerini anlatıyor. Burada filmin yönetmenleri Viktor Andrenko ve Manuk Depoyan film bir Ukrayna yapımı. Bu e, son dönemlerde çok sık neredeyse her hafta animasyonlar giriyor ve çok değişik bölgelerden animasyonlar geldiğini de görüyoruz. E, bu da ayrıca bir inceleme konusu bence. E, tabii Türkçeleştirilerek gösterildiği için hepsi aralarında çok net bir fark görmesek de. Ee, ...nereden daha çok geliyor... ...neler çıkıyor onu incelemek lazım... ...Çin mesela epey bir e, arttı... ...son dönemlerde... ...evet şimdi bir müzik arası vereceğiz... ...haftanın yeni filmlerini tanıttık size... ...vizyona yeni giren filmleri... ...ama bu vizyon filmleri dışında da... ...çok sayıda festival gösterim... ...yan gösterim programları... E, ...oldukça yoğun bir dönemdeyiz... ...sinefiller e, için... E, ...İF'de yaklaşıyor ve programa açıklandı... ...oraya da değineceğiz... Ve e, ifte izleme şansına kavuşacağımız ünlü kült film Train Spotting'in ikincisiğini izleyeceğiz. E, ifte ilk kez, daha sonra vizyona da girecektir tabii ki. E, Train Spotting'in ilki e, romandan uyarlamayı Welsh'in aynı adlı romanından. E, sonrasında aynı dünyayı ziyaret ettiği başka kitaplar da yazmıştı e, Welsh. Ama e, 90'ların e, ikinci yarısında e, Belli bir gençlik alt kültürünü çok iyi yakalamış ve tasvir etmiş bir film olarak da klasik oldu. Ki o da oldu. kült bölümünde gösterilecek. O yüzden ikinciyi seyretmeden önce e, ilk Trainspotting'i tekrar ziyaret etme fırsatımız var if bağlamında. Ve gerçekten büyük ekranda izlemek çok ayrı bir keyif Trainspotting'in birincisini onu da söylemiş olalım. E, o zaman da tabii müthiş soundtrack ile de çok dikkat çekmişti. E, ve şimdi o müziklerinden bir parça dinleyeceğiz. Underworld'den geliyor Born Slippy. Underworld'den dinledik. Born Slippy, Trainspotting filminin unutulmaz şarkılarındandı. IF yaklaşıyor, 16 Şubat'ta başlayacak. Bu hafta program açıklandı. Ee, ve If'te hem kült filmler bölümünde ilk Trainspotting'i izleme şansımız var, hem de devam filmi yeni e, gösterime girmiş olan İngiltere'de de, e, daha doğrusu Berlin'de premierini e, yap. İngiltere'de gösterime girip Uluslararası Premieri'ni Berlin'de yapacak olan T2. Trainspotting'in devam filmini de If'te seyredebileceğiz. Evet, bu sene iyileştiren şeyler temasıyla yola çıkmış IF. Ee, böyle ilk duyduğumda bu temayı şey dedim... ...ya evet ya yani hepimizin ihtiyacı olan şey böyle bir şey aslında. Hani e, içinden geçtiğimiz zor zamanlarda... Ama hemen onunla ıı, ilginç bir ilişki içerisinde bu sene İstanbul'da kullanılan ıı, sinema salonlarından bahsetmek istiyorum ee, if kapsamında. Aslında ife geçmeden onun çünkü biraz vaktimiz var ona da bu haftaki gösterimleri de kısaca söyleyelim. Ee, Queer Fest'in devam ettiğini duyurmuştuk. Ee, üç günlüğüne İstanbul'a geldi. Bugün yarın da Pera Müzesi'nde filmler hala gösteriliyor. Onları yakalama şansınız var. Bir de İstanbul Modern Sineması'nda yönetmenlerle buluşma etkinlikleri kapsamında Onur Ünlü e, retrospektifi gösterilecek Onur Ünlü filmleri ve dizilerinden bölümler seyircilerle buluşacak. E, 2 Şubat Perşembe günü başlıyor gösterim programı ve aynı gün saat 19'da Onur Ünlü ile de bir söyleşi gerçekleşecek. Evet bunlar daha yakın tarihli gösterimler ama tabii bu hafta e, bizi en heyecanlandıran şeylerden biri İF'in programı oldu E, İF'in tekrar geliyor olması bile aslında iyileştiren şeylerden biri dediğin gibi teması bu sene iyileştiren şeyler. 16-26 Şubat tarihlerinde İstanbul'da 2-5 Mart tarihlerinde de Ankara ve İzmir'de e, 16.sı gerçekleşecek ifin. Toplam 126 film gösterilecek. Ve evet salonlar değişmiş vaziyette. Evet e, İstanbul e, ayağında e, Cities Nişantaşı sineması... Kanyon sineması ve karşıda da Budak ve CKM salonları kullanılacak. Bir de yeni eklenen Akasya var, var bu sene. Bunların arasında bir tane de çıkmış olduğu anlamına geliyor bu. İlk senesinden beri kullandıkları Fitaş bu sene kullanılmıyor. Buna da aslında sevinmek lazım. Çünkü her sene söylediğimiz o Fitaş'ta kullanılan salonların özellikle ses yalıtımı... Ama onun dışında havasızlık, koku vesaire gibi problemleri de vardı. Yani Fitaş ve Dünya benim küçükken en sevdiğim salonlardandı. Ama sonra kırpıla kırpıla Fitaş olup işte oradan cep, buradan kutu, oradan poşetçik falan derken oturulmayacak, izlenmeyecek salonlar haline geldiler maalesef. Öte yandan Avrupa yakasında IF kapsamında film izlemek istiyorsanız mutlaka bir alışveriş merkezine girme durumunda olduğumuzla da gerçeğiyle de karşı karşıyayız. FİTAŞ'ın her ne kadar sesiyle, projeksiyonuyla ilgili, salonlarla ilgili çok ciddi sorunlar vardı ama hani yürüyerek sinemaya girebildiğiniz kalan son salonlardan biri Beyoğlu'nda. Sinemaya girmek gibi de gelmiyordu bana çünkü fast food lokantaların arasından giriliyordu. Sanki bir ...alışveriş merkezinin yemek katından girer gibi sinemaya. Ama hani yürüyüp girebiliyordun içeriye bilet almaya. Ya yani en kötü ihtimalle diyorum Çünkü şu an diğer ikisinde e, asansöre bineceksin, mağazaların arasından geçeceksin. City's'in yan girişi var. Mağazalara i̇şte, girmeden geçilebiliyor. Yemek katına çıkartıyor seni aynı evet, şekilde. Yine yemeklerin arasından evet. geçeceğiz. E, bunda ben birazcık belki de son dönemde artan güvenlik kaygılarının da... E, ...önemli bir rol oynamış olabileceğini düşünüyorum. Ee, yani insanlar sinemaya gitmiyor değiller. Vizyon rakamlarına baktığımızda şu anda aslında filmler bayağı iş yapıyor. Ama iş yapan sinema salonlarına baktığımızda zaten büyük bir çoğunluğunun AVM sinemaları olduğunu da görüyoruz. Diğerlerinde çoğu kapandı zaten. Evet maalesef. Evet e, sinemalarından biraz hicap duysak da <gülüyor> filmleri güzel İf'in. Ve aynı bölümler tekrar çeşitli alıştığımız bölümler e, devam ediyor. Yarışma, e, Yılın Keşfi yarışması devam ediyor. gök Gökkuşağı devam ediyor. Ev e, adı altında Türkiye'den filmler e, yine var. Kısa filmler var. E, ve yine tabii daha çok ses Muhtemelen getirecek olan Galalar bölümü de mevcut ki bu sene mesela açılış filmi Oscar'larda da e, adı en çok geçen filmlerden biri Moonlight olacak. Evet merakla bekliyoruz biz de. Evet e, bunun dışında Trainspotting'i zaten söyledik bağımsızlarda özellikle Arap ülkelerinden son dönemlerdeki e, gelişmeleri aktaran e, son derece ilgi çekici birkaç belgesel mevcut. Ee, yani aslında bugün şöyle bir inceledim programı dün itibariyle açıldı ve e, her bölümde birbirinden heyecan verici filmler mevcut. E, genel olarak nasıl seçmek faydalı olur dediğimizde gala bölümü her ne kadar daha adı duyulmuş ve daha ilgi çeken filmler olsa da onların bir kısmı gösterime de girebiliyor. E, Ang Lee'nin son filme Berlin's Long Half Time Walk Berlin'in uzun yürüyüşü muhtemelen mesela girecektir ama e, pek de emin olamıyoruz. E, bu Galalar bölümünden özellikle Christine bu sene çok iyi eleştiriler aldı. Kadın oyuncu hatta Hı, Rebecca e, e, Hall evet Rebecca Hall e, film gösterime girdiğinde herhalde Oscar adayı olur deniyordu, olamadı. Ya da yine Oscar adaylarından yabancı dilde filmden e, Hayata röveşata çeken adam ya da O ve adında bir adam olarak İngilizceye çevrilmişti. Ya da Richard Linklater'ın yeni filmi Everybody Wants Some. Herkes biraz ister. Bunların hepsi galalar bölümünde. Bir tane de yerli yapım var orada. Reha Erdem'in yeni filmi Koca Dünya. İf İstanbul'da ilk defa karşımıza çıkacak. E, bu arada benim EF'in en sevdiğim bölümlerinden biri olan müzik belgeselleri bölümü, müzik bölümünde de... E, ...bu sene yine çok dikkat çeken filmler var. E, hepimizin özellikle müzik severlerin, müzik belgeseli sevenlerin merakla beklediğim. E, ben şahsen uzun süredir konuşulan Oasis'in Supersonic e, filmini e, merakla bekliyorum bunlar arasında. Onun dışında Raving Iran, Iran'da rave... Ee, gene merak uyandıran filmlerden biri. Shut Psycho Spiritual Mantra of Rock, rock'ın ruhani mantrası da ee, bu sene bence e, müzik belgeseli sevenleri ziyadesiyle tatmin edecek The Rolling Stones belgeselinin de e, program içerisinde olduğunu unutmayalım. Bir de bu sene eklenen if Yarın diye bir bölüm var ki burada alışık olduğumuz e, uzun metraj filmler ötesinde yeni izleme şekilleri de karşımıza çıkıyor. Deniz Tortum'un e, küratörlüğünü yaptığı bir bölüm bu. Ve e, içinde farklı projeler var. Bir kısmı online projeler. E, ve bu etkinliklerin bir kısmı da ve e, bu işte daha farklı tüketilen filmlerin de bir kısmının gösterimi de e, alt ...olacak Alt Bomonti Adadaki e, sanat mekanı, onu da bildirelim. Evet, şimdi bir müzik arası vereceğiz. E, daha size vereceğimiz çok sayıda festival, ödül... E, ...özellikle ödül sezonundayız zaten, adaylıklar e, haberleri var. Onlara geçmeden önce, bizde de iki hafta önce vizyona girmiş olan... ...Kabakçığın Hayatı e, filminin müziklerinden birini dinleyeceğiz. Şimdi Sophie Unger'dan geliyor, Lavanne Portera. Je n'ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu'on y goûte Des méandres au creux des reins I'm sincere. Evet, Levano Porteray'da çaldığımız parça Noir Desir'den bilsek de bizim şimdi çaldığımız versiyon Sophie Unger'in de kullanıldığı filmde bizde de gösterime girdi. Kabakçığın Hayatı adıyla Mavi, e, La Vie de Courgette. E, La Vie de Courgette e, bu sene İsviçre'nin Oscar aday adayıydı. Yabancı filmlerde adaylığa kalamadı, son beşe kalamadı ancak... Animasyonlarda aday oldu. Ayrıca Sezar ödüllerinde de e, adını görüyoruz. Hatta müzikler, Sophie Yünger'in yaptığı müziklerde en iyi müzik dalında aday. E, ve buradan Sezarlara geçiyoruz. Çünkü bu hafta Oscarlar adaylıklar duyuruldu. Ama bir yandan Fransa'nın en büyük ödülleri Sezarlarda duyuruldu. Oradaki filmlerinde önde gelen iki filmin ikisi de bizde gösterime giren. El, o kadın ve Frans. Evet, e, Elin Oscar'daki e, özellikle Isabelle Hüper'e olan adaylığı da e, çok memnun edici. E, ama e, özellikle Fransa'daki e, adaylıklar da başı çekiyor. Öbür tarafta e, ödül Seremonisinin başkanlığının da Roman Polanski'ye verilmiş olması da ayrı bir tartışma doğurdu Sezar'lar e, kapsamında. Doğurdu ve bitti çünkü en sonunda Polanski bu görevi iade etti. Aynen. <gülüyor> ee, en iyi film e, kategorisinde Cezar'larda El ve Fransız'ın rakipleri bu sene Divins, Les Innocents, e, Malut, e, Bruno Dumont'un son filmi, Maldepierre ve Victoria. Yönetmenlerde de yine Diven'i görüyoruz. Uda Benyamina adlı genç kadın bir yönetmen e, tarafından e, yönetilmiş o filmde. Elve ve France burada da var. E, aslında çoğu aynı filmler. Les Innocents ile Anne Fontaine, e, Malut ile Bruno Dumont, Melde Pierre ile Nicole Garcia bir farklılık var. Rus le Femme du Monde sonuna kadar ile Xavier Dolan. Daha adaylar arasında yer alıyor dediğin gibi. Ee, bu sene en iyi, en iyi kadın oyuncu kategorisinde eee Izabella yine bence hani bir tık daha fazla şansı var. Eee ile Judith Chemia, Chemla, Malde Pierre le Marion Cotillard, Victoria Le Virjini Efira. E, e, İrre proşabla. Evet biraz telaffuzu zor bir film. Marina Foix ona aday ve Lafie de Brest ile Sitze Babette Knutzen. Bu da Danimarkalı oyuncu. Biz kendisini Borgen dizisiyle tanımıştık. Ve La Danseuse ile Soko adaylar arasında. Erkek oyunculardaysa Franz yine var Pierre Niney médecin de campagne le françois cluzet le fils de jean pierre de la donchan je ne suis pas pas une star il est nicola duvauchel malot il est fabrice lucini chocolat il est omar sy qui sont dansamlerin en büyük yıldızlarından oldu fransa'da ve yine zavie dolan filmi juste la faim du monde il est gaspar uliel en iyi erkek oyuncu adayları Epey daha çok adaylık var e, Sezarlarda. Beşik geçiyor. E, yedişer, sekizer e, adaya çıkabiliyor her dalda. Yabancı e, film kategorisinde ise... E, Oscarlardan daha farklı bir şey olduğunu söyleyebiliriz. E, seçki. E, Brezilya'dan Kleber Mendoza Filio'nun Aquarius filmi var. E, ki İft'de de gösteriliyor. Gösteriliyor. E, Bizde vizyona girmiş olan Christian Mungiu'nun e, Baccaloria filmi Mezuniyet filmi de adaylar arasında. Dardan kardeşlerin Lafile'in ön konuğu bizde gösterime girdi. Bilinmeyen kız, meçhul kız. Ee, Saviye Dolan'dan Jus Lafile yine burada da aday. Ee, Kenneth Lonergan'ın Manchester by the CC e, buradaki adaylar arasında. Ken Loach'dan e, Ben Daniel Blake ve Marenade'den Tony Erdman tabii ki. Tony Ertman'ın olmadığı bir yabancı film kategorisi galiba yok. Alman filmleri hariç herhalde, Alman ödülleri hariç. Evet, e, Cezar'da ön plana çıkanlar bunlar. Dediğimiz gibi El ve Frans listenin başında ikisinde 11'er adaylığı var farklı dallarda. E, bu yönetmenlikte e, ki farklılık da hoşuma gitti benim hem... Üç tane kadın yönetmen var. Bir tane Hollandalı Paul Verhoeven var. Bir tane Kanadalı var. Epey çeşitli bir adaylık listesi. Çeşitlilik adaylık derken tabii Oscar'lara geçme vakti geldi. Oscar'lardan önce yani Oscar'lardan hemen önce verilen pek sevdiğimiz Altın Ahududulardan mı bahsetsek acaba? Tamam Ahududu'yu da anıp öyle Oscar'lara geçelim. E, bu sene Zoolander 2 gerçekten adaylıklarda önde gidiyor. E, Zoolander 1'in böyle çok ilginç bir kült statüsü oluşmuştu o zaman içerisinde. Zoolander gerçekten çok ...absürt bir film. Yani ikincisi de aynı absürtlük üzerinden gidiyor. Komedi e, filmi e, Ben Stiller'ın e, başrolünde oldu. E, ancak şöyle bir şey... E, ...Owen Wilson'la başrolleri paylaşıyordu ilk filmde de bunda da... ...erkek modeller dünyasında geçen bir hikaye... E, ve Ama bu erkek model tiplemesini artık absürtlüğün doruklarına taşıyacak e, ve onun içerisine yedirilen komedi unsurlarıyla. E, niye böyle bir film yapılır? Kim oturmuş bunu hayal etmiş? <gülüyor> ya, ilk filmi izlerken de çok güldüğüm anları vardı ama ısrarla şeyi düşündüğümü hatırlıyorum. Bunu kim tahayyül etmiş olabilir? Yani Birileri oturmuş bunları yazmış, bunları düşünmüş. E, Zoolander'ın ilkin sahip olduğu okü maalesef ikinci filme geçemediği için... Altın Ahududular bol miktarda zaten adaylık vermiş. Evet yılın en kötülerinde Zoolander 2'yi zorlayan e, diğer film ise Batman vs. E, Superman. Bu senenin büyük geçtiğimiz ]tır. senenin büyük aksiyon e, süper kahraman filmlerinden en merakla bekleneniydi. O bekleneni de pek veremedi. E, orada da e, yani zaten en kötü filmde ikisi de aday. Onlara e, ek olarak... Dirty Grandpa, Gods of Egypt, Hillary's America, The Secret History of the Democratic Party. Bu da belgesel. Ve Independence Day, Resurgence yer alıyor. Ee, Hillary's America hariç aslında hepsi bizde de göstereme girdi. Bazen öyle yıllar oluyor ki bu filmler hani Amerika'da bile o kadar başarısız oluyor. Ve yerel pazara daha bir yönelik olduğu için küresel bize ulaşmamış oluyor. Bu sene hepsi gelmiş. Maalesef mi desek evet. bilemiyorum ama Dirty Grandpa bu Robert De Niro'nun başrolünde olduğu kötü filmlerden biri. Robert De Niro'nun biliyorsunuz öyle bir filmografisi var. Çok iyi filmleri var. Bir de çok kötü filmler var. Ee, bu onlardan biri maalesef. Ee, Gods of Egypt malum Mısır'ın tanrıları... Ki Mısır, buradaki başrolüyle Gerald Butler da en kötü erkek oyuncu kategorisine aday. Ama sadece onunla değil London Has Fallen ki o da bizde de gösterildi. O da e, iki filmle beraber aday olmuş. Ama bence en büyük rakibim en kötü erkek oyuncu kategorisinde. Bu sene erkek kardeşi Oscar'larda en iyi <gülüyor> erkek oyuncuda aday olan Ben Affleck. Bence güzel olur. Burada bence Ben Affleck alsın Batman vs. Superman le şeyde de nasıl olsa KSF'de kalacak. Oscar'larda da. Evet, cumartesi da. gecesi bir ödül alır, pazar gecesi öbürü. Beraber kutlarlarsa. Evet. Ee, her sene biraz bahsediyoruz. Bu altın ahududuları almaya gidenler oluyor bu arada. Senelerce kimse almamış. Sonra Showgirls'le ilk defa e, Paul Ferhoven gidip ödülünü toplamış. Ama biz seviyoruz. <gülüyor> evet. Arada meşhur isimlerden mesela Sandra Bullock da en kötü kadın oyuncuyu kazandığı sene gidip almış ödülünü e, gayet ...gururla, onu da kabul ederek ki bence hem yönetmenlerde hem oyuncularda belli bir mizah duygusu da sahip olduklarını gösteriyor bu ödülü kabul edebilmeleri. Evet, en kötü kadın oyuncu kategorisinde Teenage Mutant Ninja Turtles ile Megan Fox. Bu Emadaya Halloween filmiyle ile Tyler Perry. Mother's Day ki senin en kötü filmlerinden biri Julia Roberts... Ee, bu Hilary'nin Amerikası belgeseliyle Becky Turner Divergent serisinden e, Serisiyle ve bu hafta bizde de Vizyona giren Shatin filmindeki Performansıyla Naomi Watts Ve yine Divergent serisinden Shailene Woodley En kötü kadın oyuncu kategorisinde adaylar Evet burada tabii farklı kategoriler de olabiliyor Mesela e, en kötü Ekran e, Çifti kategorisi Benim sevdiklerimden biri Ee, ...orada da Batman vs. Superman var... ...ve Batman ve Superman en kötü çift olarak adaylar. Ben onlara vermek istiyorum. Mısır tanrılarından herhangi iki karakter olarak geçmiş. Yani tanrılar da olur, ölümlüler de olur. Herhangi ikisini seçin, e, o olur diye. Hangi ikiliyi hissettirseniz kötü. Evet, Alice Through the Looking Glass'taki Johnny Depp ve... ...garip kostümü de bir ikili kabul ediliyor. Ee, Collateral Beauty... ...deki bütün oyuncular... ...geçtiğimiz haftalarda bizde de... ...gösterime giren... E, ...bu Amedeia Halloween'deki Tyler Perry... ...ve e, Peru... ...bu arada kadın oyuncular arasında da... ...ama Tyler Perry aslında erkek karakter... ...olarak bir kadını canlandırıyor... ...ve Zoolander'ı ki de demin de... ...söylediğimiz gibi e, Ben Stiller... ...ve Owen Wilson... Evet, e, bakalım bu sene kimler almaya gidecek, almaya gidenler olacak mı? E, altınağı hududuları derken Oscar'lara geçelim. Evet, Oscar'lara geçmeden de e, en iyi animasyon ve en iyi şarkı dalında adaylıkları olan Moana'nın o şarkısını dinleyelim. Auli Cravalho'dan How Far I'll Go. i've been staring at the edge of the water long as i can remember never really knowing why i wish i could be the perfect daughter but i come back to the water no matter how hard i try Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky needs the see, it calls me, and no one knows. No telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island. So maybe I can roll with mine. I can lead with i can make us strong, I'll be satisfied if I play along But the voice inside sings a different song What is wrong with me? See the light as it shines on the sea It's blinding But no one knows how deep it The. Ve dinledik How Far I'll Go, Moana filminin şarkılarından biri. Bu şarkıda bu sene Oscar'lardan en iyi orijinal şarkı kategorisinde aday. 94.9 Açık Radyo'da sinefil devam ediyor. Canlı yayındayız ve geçtiğimiz hafta içerisinde açıklanan Oscar adaylıklarını konuşuyoruz. Evet, beklenen oldu La La Land'in bol bol adaylık alması bekleniyordu. 14 adaylık alarak Titanic ve All About Eve'in rekorunu E, ...yeniledi. E, bunların ne kadarını alacağı... ...tabii soru işareti... ...artık bir de çünkü... ...tersine akım oluştu. Çok abartıyorsunuz bu filme akımı oluştu. Ama yani... ...başından beri... ...biz ikimiz de zaten filmi seviyoruz o ayrı da... ...başından beri hissettiğimiz... E, ...tamamen Hollywood üzerine... ...filmler üzerine, yaratmak üzerine... ...vesaire vesaire olan bir filmin akademi üyeleri tarafından sevilmemesine ihtimal yok. Yani tarih bunu bize gösteriyor. En yakın zamanda The Artest'i hatırlayacak olursak ki pek çok başka... Birdman'ı da aynı kategoriye koyabiliriz. Hollywood yerine Broadway'a. da olsun. O yüzden zaten filmin kendisinden bağımsız olarak... Oscar'larda başarılı olması, adaylık alması kaçınılmaz bir durumdu. Türkiye'de bir de bence tartışmalar yanlış bir noktada yürüyor. Yani filmin iyiliği, kötülüğü, işte umut vermesi, vermemesi gibi şeylere çok fazla takılınıyor. Esas mesele aslında Hollywood üzerine, sistem üzerine, e endüstri üzerine bir film olması. Ve zaten bunun e akademi üyelerine çok cazip gelen bir şey olması dediğin gibi. Evet. Yani hani filme sevmeyenler de var ve tabii ki okey. Ama niye Oscar aldı noktasında? E bu yüzden aldı olacak. Yani nasıl olsa alacak diye bakıyoruz <gülüyor> biz şu anda. <gülüyor> en Ama iyi filmi mi alacak? alacak? Yoksa yönetmeni mi alacak? Şimdi bana yönetmeni alacakmış gibi geliyor. Bana da filme alacak gibi geliyor. Hadi çünkü bakalım. yönetmen hala çok genç. Hı -hı. Daha başında deyip. Yani Scorsese'yi kaç sene süründürdüler. Ki bu sene aday bile göstermediler. <gülüyor> evet. O da var. Scorsese ee, hayatının projelerinden birini yaptı Silence ile... ...ve görüntü yönetmenliği dışında bir adaylığı yok. Maalesef. Ee, tabii bu senenin bence Lala Land ile la beraber... E, ...hem çok adaylı olması açısından... ...hem de Oscar'da çeşitlilik ve renklilik getirmesi açısından... ...bir de Moonlight var. Evet, bu geçen seneden beri konuştuğumuz bir mesele. Zaten son iki sene hiç e, siyahi oyuncu olmamasından başlayan... ...bütün o bembeyaz Oscar'lar tartışmasından sonra... E, ...böyle Sundance'den itibaren... ...yani bir iki proje olsun da aday gösterecek... ...diye bakınmaya başladılar aslında... Ve bir önce Bird of the Nation, <gülüyor> Nation. <gülüyor> düşünülse de patlayınca adaylık alamadan bitince o hikaye arada Moonlight sıyrıldı. Ama Moonlight'a eşlik eden başka filmler de oldu. En iyi e, film adayları arasında mesela Fences var. Hı hı. Çitler, e, Denzel Washington'ın hem yönetip hem başrolünü oynadığı bir film. Viola Davis'le aslında başrollerde. Viola Davis başrolde olmasına rağmen yardımcı oyuncu dalında aday olduğu için bence o... En kesin dallardan biri Viola Davis alacak diye tahmin ediyorum. Bir de Hidden Figures var, NASA'da zamanında çalışmış olan bir grup siyasi siyahi kadının öyküsünü anlatan. Onlar ön plana çıktı. Bir de daha da heyecan vericisi belki de belgesellerin beş belgeselin dördünün siyahi yönetmenler tarafından yönetilmiş olması. Yani o. Çok daha ciddi bir yüzde baktığımız zaman araları serpiştirilmiş böyle... ...aman beyaz görünmeyelim'in çok daha ...ötesinde bir şey söylüyor bize. Ee, ve iyi bir şey söylüyor aslında. Aslında belgesel kategorileri benim ...genelde hani en dürüst bulduğum kategoriler. Belki de siyasetin en az bulaştığı ...hani ayak oyunları açısından diyorum. Bir takım ilişkiler, lobiler ...ve PR aktivitelerinin e, ...göreceli dışında kalan ...bir kategori olmasının büyük etkisi var. Çünkü senin de bildiğin gibi en iyi filmden ...en iyi yönetmene oyunculuk kategorilerinde ...özellikle yapım şirketleri, ...stüdyo yöneticileri ve onların ...kâr ekiplerinin müthiş bir e, rolü oluyor. İşte Viola Davis'in en iyi kadın oyuncu yerine... ...yardımcı kadın oyuncu kategorisinde olması... ...filmi yapan stüdyonun bizzat tercihi... ...ve o şekilde lanse etmesinden kaynaklanıyor. Evet, e, diğer dallardan da kısaca bahsedeyim ki... ...belgeseli de tekrar bir dönmek isterim ben de. En iyi yönetmende e, Arrival ile Denis Villeneuve... ...Hexor Ridge Mel Gibson... ...ki bu da sürpriz olarak görüldü. Hollywood, e, Mel Gibson'ı affediyor galiba diyerek... La La Land, Damien Chazelle, Manchester by the Sea ile Kenneth Lonergan... The Moonlight ile Barry Jenkins... Ki bu son üç isim zaten baştan hı hı. E, hani bu senenin en büyük üç filmi olacağı, yönetmenlikte de kesin adaylıkları olacağı bekleniyordu. Merke Pisan'ın tartışmalı durumunu ise belki bilmeyen dinleyicilerimiz için şöyle açıklayabiliriz. Kendisinin zamanında yapmış olduğu son derece ırkçı ve ayrımcı yorumlar medyaya da yansıyınca e, oldukça utanç verici bir durum içerisine kalmıştı kendisi. Bu da e, Hollywood gibi hem dinsel hem etnik çeşitliliğin aslında çok... E, Önemli ve kıymetli olduğu bir yerde bir taraftan da özellikle hani antisemitik laflarından dolayı e, ciddi anlamda e, şey yapmıştı, tepki görmüştü. O yüzden Hollywood'un kendisini kolay kolay affetmeyeceği düşünülüyordu. O yüzden bu adaylık bence anlamlı. E, adaylığı almış olması bile bir şey ama ödülü alacağını hiç zannetmiyorum. Evet. E, ayrıca yönetmen e, o, e, film ve en iyi erkek oyuncuda da Andrew Garfield'a bir Oscar adaylığı getirdi. Huxleyi. Çünkü aslında Mel Gibson yönetmesi akademini çok seveceği türde bir film. Gerçek bir hikaye, e, savaş karşıtı e, ve Andrew Gar Garfield'in gerçekten çok iyi bir performansı var. İşte orada tek sorun Mel Gibson'ın yönetmiş olması belki de filme. Evet erkek oyuncularda Garfield dışındaki adaylar, Lala Lander Ryan Gosling, Viggo Mortensen Captain Fantastic ile, Fences ile Denzel Washington ve e, demin de söylediğimiz muhtemelen alacak olan Manchester by the Sea ile Casey Affleck. Birth of a Nation'da Nate Parker'ın bütün umutları boşa çıkmış olsa da Casey Affleck'in etrafındaki skandallar ne adaylığına ne de ödül ihtimaline gölge düşürmedi diyebiliriz. En iyi kadın oyuncu kategorisinde ise adaylar Elle ile Isabelle Hübert, Loving ile Ruth Negra, Jackie ile Natalie Portman, La La Land'den Emma Stone ve Florence Foster Jenkins ile Meryl Streep. Burada da şöyle bir ufak skandal yaşandı. Ee... Adaylık alması beklenen Amy Adams vardı çünkü iki filmle Nocturnal Animals ve Arrival ile hatta ilk sızan bir listede Amy Adams'ın adı Arrival ile geçiyordu. Sonra bir düzeltme çıktı ve Amy Adams'ın adı Ruth Nega'ya dönüşüverdi. Yani o da hak etmeyen biri değil ama yine de çok ilginç tabii ee, bu son dakika özellikle de siyahi bir oyuncuya dönünce birileri böyle bir listeye bakıp acaba yeterince yok mu dendi gibi şüpheler bile uyandırıyor ki gerçi hep şey söylenir işte şöyle kontroller altında sayılıyor şudur budur diye yine de bir soru işareti oluşturmadı değil niye öyle bir liste çıktı diye ya da onun aday olmasını çok isteyen biri yanlışlıkla yazı verdi. <gülüyor> Evet, oldukça ilginç tartışmalar. Ee, yardımcı kategorilerde ise en iyi yardımcı erkek oyuncu da adaylar Moonlight ile Maher Shah Ali, Heller Highwater ile Jeff Bridges, Manchester by the Sea ile Lucas Hedges, Lion dan Dev Patel ve Nocturnal Animals ile Michael Shannon. Evet, burada benim şu anki tahminim hala Moonlight ile Maher Shah Ali. Evet, bence de açık ara o diğerlerin önüne gidiyor şimdilik. Yardımcı kadın oyuncularda Fences ile Viola Davis'in söylediğimiz gibi en şansa aday olarak görülüyor, Moonlight ile Naomi Harris, Lion ile Nicole Kidman, Hidden Figures ile Octavia Spencer ve Manchester by the Sea ile Michelle Williams. Burada bana ilginç gelen Lion ile Nicole Kidman oldu mesela. Sığırılıp e, aday olması ilginç. Orijinal senaryoda Hell or High Water, La La Land, The Lobster ki beni en mutlu eden adaylıklardan biri bu. Lobster'ın e, evet. akademi tarafından da görülmüş olması Manchester by the Sea ve 20th Century Women. Ki bu listede de Manchester by the Sea biraz önde gözüküyor sanki. Evet yani altın körelerde olduğu gibi böyle bir La La Land sevdası e, senaryonun da ona verilmesine yol açarsa biraz da ayıp olacak. Çünkü diğer e, yani 20th Century Women hakkında da çok e, söylenen şeyler çok güçlü ama Manchester by the Sea ve The Lobster'ın olması zaten yeterli burada. E, uyarlamalardaysa Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion ve Moonlight var. ...burası ben şu anda tam şey yapamıyorum... ...fansız olabilir çünkü... ...August Wilson çok önemli bir... E, ...tiyatro yazarı Amerika'da... ...kendi e, uyarlaması... E, ...orada öyle bir... ...bir de yönetmen adaylığı da almadığı için... ...Denzel evet. Washington öyle bir telafi belki. ...görüntü yönetimi... ...kategorisinde... ...Arrival, La La Land, Lion, Moonlight... ...ve Silence diyelim... Lubeski yok bu sene... <gülüyor> ...dört sene üst üste <gülüyor> alamayacak... <gülüyor> evet, başkalarına da bir şans tanıyalım dediler. Evet, vaktimizin sonuna geliyoruz. O yüzden teknik e, dalları atlayıp tekrar bu belgesele dönmek istiyorum ben. E, demin söylediğimiz gibi beş dal, e, Hı -hı. filmin dördü e, siyahi yönetmenler. Bunlar... E, i Am Not Your Negro'yla e, Raoul Peck ki gayet tanınan aslında kurmaca filmlerle de tanınan bir yönetmen. Life Animated, O.J. Made in America 7,5 saatlik televizyon belgeseli olmasına rağmen film, festivallerde de gösterildiği için film olarak e, kaldı. E, 13th bu da Ava DuVernay'in filmi ki o da Selma ile evvel sene yönetmen adaylığı alamamıştı ve çok konuşulmuştu. Ee, bunların dışındaki tek adayın da İtalya'dan geldiğini görüyoruz. Bizde de festivalde gösterilen ve gösterime giren e, denizdeki ateş. Evet. Çok, çok güçlü bir çok güçlü alan bir bu liste. sene. Nasıl evet. olacak hiç bilmiyorum. Galiba Melis'le ikimizin e, favorisi bu O.J. Made in America e, belgeseli. Hakikaten o 7 saatlik belgeseli. O kadar büyük bir şevk ve heyecanla izledim ki ben şahsen e, hani gönlümü Oscar'ını verdim bile ona. Diğerlerini de ama görmediklerim var. Merak ediyorum onları arayı kapamaya çalışacağım. Umarım gelecek ay sonu gelmeden. Evet böylece bir sinefilin daha sonuna geldik. Ee, Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz İlknur Birsel'e çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda zaten diğer kategorileri de konuşuruz daha detaylı olarak. Kendi tahminlerimizle bilahare ileteceğiz size. Evet şarkıları çalmaya, müzikleri çalmaya da devam edeceğiz. 26 Şubat gecesi Pazar akşamı, e, Pazartesi sabahı Oscarlar sahiplerini bulacak. E, herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil